Ben kitap şey dipiştim, karışmadım pardon. Aslında bir tarafta demiştim ya, bir tarafta kolye baskısı var doküman. Ancak son zamanlarda o kitap bir takım şeyler karıştırılmış. Onun için ben onu sana değer var dedi, tezam <gülüyor> bey. Ben o kitabı sana ver, ben ne var? De yok de, dedim sana, de, ben bunu sana vermem dedim. Bende de vardı öyle, sen, sen dediğin şeyleri yok. Abi dedi, son giderdi, mesleviler bile karıştırıyordu. Mesleviler bile karıştırıyordu, hakikaten. Yani, o Muamiye Hazret bir yer var orada. Ben aradım, mesleğimi aslına baktım, orada Hazret falan da var. Şükür bir şey var, mesleğim içinde daha Hazret var biz okuduğumuz meslemi de hazet var. Şimdi bunlar ya kepçüme denense bunlar en gayet korku gayet bir iğdırına ve en son azgın hilek oluyor, koyu Buna mani ola ola olamıyor zaten. O onu da pek çok eee üç oğul insan yoldan çıkmış dedi. Gördüm dedi. Var. Ben malımı satmak isterim dedi, ama e, sana vermem, senin çocuk sana vermem bunu dedi. Eğer e, adam bir hanım vardı, hani burada geldi ya, o da onun pek meraklısı olduğunu, hala da kendini kurtaramadan şeylerden, e, e, diyor ki, dedem dedi, sizdekinin fotokopisini çekip alalım dedi. Kızım benim aşağıda onu bile meşgul o olur olur olur olur ma. E senin yandı çok güzel bir kek varlar. Bilemem. Soralım dedim. Eğer bendekinin otokopisini şöyle yapamadan böyle sayfası çekmek imkanını yapabilirsek onu çekelim, basalım, cilk edelim. Arkadaşlarımız aslında biraz daha fazla yapalım. Gerçek yeni tuttuklarımıza, arkadaşlarımıza verme dilede. Vermem dile. Asap. Eğer onu çekmek, eee şey almak, yani üstes alan varsa, kötü bu hasılı verir. fiyat alalım. Hı? şimdi e, kaç sahit onu bir öğreleyip fiyat alalım. Evet. Yani uzalitçiler ve uzalitçilerden fiyat alırız. Aynı yere istenen kadar e, ücretini ödeyerek yapabilirsiniz. E, ciddi mi? Yapalım mı ciddi? Kapak de yapıyorlar. Tamam. Bir tek elden yapacak olan varsa ben kitabı size vereyim alın. Ama kitabı şöyle Hı. açık da yapmasınlar. Öyle yapıyorlar. Kapardan çekiyorlarmış. Onu yapın. Yatırıyorlar dedecek. Onu kitap. öyle yapar. Kitap birazcık zarar görebiliyor. Vallahi kitap verbal olur. Dedecim. Biz evet. Bir de berbat. O range ama açılıyor biz tararız ama o elmez o taramaz da biz kendimiz tararız. Ya, biz ama yine aç aç tarayın. Evet, evet. O da den de onun yapmasını beziyoruz. Farklı değil mi? Yani kerim de, de. E, -Kerim, kerim de karşılamadı. Olan... Öyle olmuyor yani. Fotoğrafını çekerek olmaz mı? Olmaz. Sonra onu flaşlı şey şey şey çantama verdim. Cool yani. hepsi herkese verilen dövcek halim yok ancak Say, evdeki kitaplarında sağlam kalmasını tabi yani, yani, yani. 5. sınıf aldım yukarı bile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 e, gözde'nin e, fotoğraf makinesi var. Kitabı getirirseniz o fotoğraflayacak, Gözde onu yapacak. Eğer bize görecek, zarar görmemiş oluyor dedeciğim. Açma senin kitabı mı? Yok dedeciğim, normal normal tutacağız. Arkadaş yardım eder, fotoğraf çekeriz or orada. Tamam. tamam, olur. Olur. Olur. Verim, yapalım. İnşallah. Dedi. Biz de şey alırız, fiyat ya alırız. Kalın var, karsel fiyat alabilir misin için de. Ozel içi de içi, biz de alalım. Özel için fiyat alalım. Siz Tamam. kitap yapacak. Eski samanlık kalın samanlık yapıyor. Aynı kır terliyor belli. Hımm. Bugün yaptık ya, bir tane daha sarı kâğıt bir şey. Namusuyu insanlara Şimdi mi pekilerin generated.. oraya kim? Yahya Efendi, yani bulunan Şefsettin Nakşi Bendaz'ın dedi. Öyle bir nakşiy ki, yani, Mevlimiler kadar da böyle açık pekeli insan, şimdiki nakşiler ona ne oldu? Yazdım beş sene, bak adam atar, deniz atarlar. Horasan konusun 19. asır. Benim hocamın da babasının şeyhi şeyhi nasıla göre. Ya ben hmm. de gördü. O niyet Benim de. de, de, de, de, de, de. Neyden, Efendim, çok da açık yazmış. ama şunu söylüyorum, şey, o bizim yolumuz değil. O, açık açık konuşayım diye. O bizim yolumuz değil. Açık. genel bir tasavvuf terbiyesi Her her tarih unutanmıştır. Bu kitabı okuyup etken. Yani, ne var, bu bayaneler de ne var. Biz de bizim hep değer vermez ama denir bir tasavvuf tedbisi? var anca. Bizim yolumuz başka bir, bizim şüttar dediğimiz Tayyip edeniz biz. Şüttar yani Yeşehir, Coşkun gelen ee, bir Tayyip edeniz Onlar daha üteşerri, e, yani şeriata çok daha yakın, biz de şeriatı tepkiştiriyoruz Allah'a şükür. Şeriatı bu yeri getiriyoruz, daha da onların bağrılığı var. Biz de şeriatı bir de biliriz, biz de daha açıyoruz, bir şeriatı var. Yani daha ne şeriatı, tamam. menamiyle yakın bir de biliriz var, böyle. O bizim yolumuz değil. Onu da söyleyeyim size sakın onu aldım. Peki Bugün yapacağım demeyim. O genel bir tasavvuf terbiyesidir. Hepimizin bilmesi lazım. Hakkı okudum daha zamanda. Hocamdan sordum yanlışlarımdan. Yani Açıkladı. E, biz, biz aranı görmedik. Hemen bütün terbiyesi onlara. Ona Yine bir tasavvuf terbiyesi. Yani, nakşi yolu üzerinde bize lazım olduğu kadar alırız, lazım olur ona O da söyleyeyim size. Ha dakika. Ee, Kur'an-ı Kerim o büyük olanı 100 lira yani veriyorlar. 150 mi? 100 lira, lira. otogenken. Öbürküne verecekler. Kaba, samanı, kağıdı, 50 liradan önce topun gündem. Füyüz attın mı dedin? Füyüz attın mı? Füyüz attın. Onu da öğrendim. Ee, öbür gün de düzeldim, 100 bin lira, onu da 100 bin O da öğrendim. İsteyen varsa, biz de zaten bir iş şey yaptık, bir listemiz var. Ek ayık ek, ek olarak da ama isteyen varsa, Kınar Hanım yazar. Meali mi, tefsir mi oluyor Kur'an-ı Kerim'in? Kur'an-ı Kerim mi? Yani meali mi? Meali mi oluyor? Kendisi de var, açık açıklaması için. E, Arapça ile meali var. Yani. Tabii, Tabii, Türkçe meali yani. var. Ama biz okuduğumuz o Kur'an-ı Kerim gibi değil açıklaması. Biraz daha... Ayrıntı. ...coşkunca yani, e, tarikatlar için. Bu müteşerri yani. Tabii. Herkes okuyor, zaten biz de... Size temel bir şey vermek için, bu, bu, bu, bu ne? Bu ne? Edip, e, meslemi de öyle. Daha açık olanlar var. Ama bizim okuduğumuz mesele Şeriat'a yakın. yakın çok fazla tepeye çıkmıyor mesleği. Var, onlar böyle çöle çöle çöle çöle çöle çöle var elinde. Ama onu şimdi vermiyoruz şimdi. İlk terbiye, ilk, ilk şeriatta uygun olsun. Onlar da uygun ama onlar biraz daha açık, daha, daha böyle coşuyacak. bir yerde bunlar sözü okuyor, bunlar da. Bunlar sözü var diyorlar da. onun için size bir kadar. Yoksa insan, ilk anda sizin yolunu şaşırabilir ondan korkuyorum, yoksa onun da maksı yok. Ondan sonra onu siz alırsınız, ulu kadertiniz, siz içeniz o, o, o, o mevzuya dair geç, aşarsanız okursunuz. Ama şimdi bu testi bize yeter. Ve hakkınızı bilemiyor. Onunla ABD desteğimiz ona ek yapmak isteyen Alman, almak istemeyen olabilir, almak isteyen olabilir, olabilir, onu söyleyeyim. Onlar evlilikler, Allah'a hemen şimdi hükümetten veririm, ağlı hükümetten veririm. Kuş fazla ağabeyden, yok diyelim siz, sizden almam Başka ne yaptım? Onda üç tane kitap var. Evli bey aşkı, Açık, açık, açık yazıyor, çok güzel. Ama üç, üç, üç, üç yapınlar. Onlar da kendilerine verecek, yani kendilerine verecek. Alması yamaysa yazdığı, rivayetinden sonra onlara, bu üç tane kitapların, bir şey değil. Kimin de dediğin Edebiyat Aşkı? Mühendifi kim, Edebiyat Aşkı? Üç tane kitaplar. Üç tane kitaplar var da değil. kitaplar değil. Daha eski tapların çevirmişi. Şemsettin Yeşli. Şemsettin Yeşli Hayır, hayır. Kurama mı? Kurama mı? Yüzük o mu? Beyet Aşkı kimin acaba? Efendim? Beyet Aşkı. Üç, üç A Ayrı yazar. Şöyle çok fazla büyük delik